Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İzmirli Luna Betül Eren, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kültür park projesine dair tepkisini dile getirmek için park alanında bulunan ağaçlardan biriyle evlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni kültür park projesine tepkiler gelmeye devam ediyor. İzmirlilerin meslek odalarının ve kitle örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu kültür parka dokunma Platformu projeye karşı çalışma yürütürken dün projeye karşı da ilginç bir tepki geldi. Luna Betül Eren isimli yurttaş, Kültür Park'ta yapılmak istenen yeni projenin doğaya vereceği zararı dile getirmek için park alanı içindeki bir ağaçla evlenme kararı aldı. Kültür Park'a dokunma grubunun üyelerinin de katıldığı etkinlikte temsili bir nikah töreni düzenlendi ve bu törende Kültür Park'ın park olarak kalması gerektiğinin mesajları verildi. Etkinliği yapma gerekçesini anlatan Eren, Perulu çevirici aktivist Richard Torres'ın çalışmalarından etkilendiğini ifade ederek, daha öncesinde onun videosunu izlemiştim, Kültür Park'ın tehlike altında olduğunu öğrenince de Kültür Park'a dokunma grubuna katıldım. Grup bu önerime olumlu yanıt verdi, dedi. Evrensele konuşan Luna Betül Eren, Kültür Park'ın korunması gerektiğini ifade ederek bu alanda rahatça nefes alabilmek istediğini dile getirdi. Kültür Park'ın kendisi açısından önemini de anlatan Eren şunları söyledi. Kültür Park'ın bir girişi Lozan, bir diğer girişi Montre. Demokrasinin bir kalesi diye bir yer belirlemek istesek herhalde Kültür Park olur bu benim için. Kaskatlı havuzun üzerindeki çıplak kadın heykellerinin uzun yıllardır bozulmadan duruyor olması ve de insanların burada rahatça gezebiliyor olması önemli. İstanbul talan edildi, şimdi sıra İzmir'de. Bence şu anda dünyanın en güzel şehri İzmir ve en güzel yeri de Kültür Park. Burada rahatça nefes almak istiyorum. Yurt dışında insanlar hafta sonları AVM'lere değil parklara gidiyor. Ben de kendi şehrimde, kendi dilimde konuşurken bu parkta rahatça gezebilmek istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi hazırladığı yeni projeyle kültür park alanında köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında fuar için yapılmış hangarlar yıkılarak yerine kongre merkezi yapılması planlanıyor. Projeyi aralarında basmane meydanına 70 katlı gökdelen... Folkart yapının sahipleri olmak üzere işverenler sevinçle karşılarken projeye karşı kurulan Kültür Park platformu ise alanın sermayenin hizmetine açılacağını savunuyor, diyor Eren açıklamasında. İstanbul'u Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayan otoyol projesi görüşe açıldı. Otoyol bölümü 9 milyar 843 milyon liraya, köprüsü ise yaklaşık 15 milyar liraya mal olması beklenen proje için 6.3 milyar metrekare arazi kamulaştırılacak. Hürriyetten Fatma Aksu'nun haberine göre İstanbul'u Çanakkale üzerinden Balıkesir'e gerilmiş bir yay gibi bağlayacak. Kınalı Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi halkın görüşünü sunmak üzere askıya çıktı. Proje Çanakkale'ye 1915 köprüsünü de kapsıyor ve yap işlet devret modeliyle yapılacak Çanakkale köprüsü hariç. 324 kilometre olan otoban projesi 9 milyar 843 milyon liraya mal olacak. Çevresel etki değerlendirmesi raporu inceleme ve değerlendirme komisyonu tarafından kabul edilen proje ile ilgili görüş ve öneriler için vatandaşlar İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edebilecek. Yeni otoyol güzergahının sağındaki ve solundaki 100'er metrelik alan koruma bandına alınıp kamulaştırılacak. Askı'ya çıkan projenin tanıtım dosyasındaki bilgilere göre 4 milyar 518 milyon metrekarelik tarım alanı, 1 milyar 762 milyon metrekarelik ormanlık çalı otsu bitki alanı ve 91 milyon metrekarelik mera alanı kamulaştırılacak. Otoyol projesinin geçtiği güzergahlarda gelir artışı sağlayacağı vurgulanan raporun şu kısmı ise dikkat çekici. Bununla birlikte kamulaştırma işlemleri... Arazisi kamulaştırılan hak sahiplerinin geçim kaynaklarında değişikliğe, gelir kaynağında kayıplara neden olabilecek. Dolayısıyla hak sahipleri farklı geçim kaynakları, iş olanaklarına yönlendirilecek. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arsan, Habertürk gazetesine yaptığı açıklamada ayak açıklığı 2023 metre olacak, Çanakkale 1915 Köprüsü için de ihale duyurusuna bu ay çıkacaklarını belirtti. Arsan köprünün 5 milyar dolarlık bir proje olduğunu dile getirerek köprü boyunun 3869 metre olacağını ve çelik asma köprü tipinde yapılacağını belirtti. Yine köprünün yap-işlet devret modeliyle yapılacağını kaydeden Arsan, Korelilerin ve Çinlilerin ilgilendiğini söyledi. Geçtiğimiz ay Anadolu Ajansı'na Ocak 2017'de ihale yapılacağı, ilk kazmanın 18 Mart 2017'de vurulacağı açıklanmıştı. Arsan projede 31 viyadük, 5 adet tünel, 30 adet köprülü kavşakla 143 alt geçit ve üst geçit yapacaklarını söylemişti. 18 Mart 2017'de temeli atılacağı söylenen Çanakkale 1915 Köprüsü'nün çevresel maliyetlerinin ne olacağı konusunda henüz yeterli haber kaynakları mevcut değil. Ancak bu ölçekteki projelerin yaban hayatını nasıl olumsuz etkilediği biliniyor. Kaldı ki petroya dayalı ulaşımda artan yollarla birlikte artan petrol tüketimi de aynen dün verdiğimiz haberdeki gibi artmaya devam ediyor. Dolayısıyla küresel iklim değişikliğine katkı yapacak bu tip büyük projelerden artık kaçınılması gerekiyor. Farklı ve daha köklü ulaşım çözümleri gerekiyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi